İşten eve döndüğüm her akşam kapıda karım Emma'ya kurduğum ilk cümle ''Müngünün nasıl geçti canım?'' olmuştur. Benim için klişe olan bu soru cümlesiyle tam 34 senedir birlikte yaşamaktayız. Yaklaşık 40 senelik evliliğimizin kocaman 34 yılı. İlk 6 yıl ne mi yaptık? O zamanlar karım Emma ve benim aklımda ''Bırakın çocuk yapmayı. Evliliğin ne demek olduğu hakkında dahi bir fikir yoktu. Evlenmiştik. Bu yeni yaşantı biçimi ikimize de basit gibi gelmişti. Bir pazar günüydü. Kasabamızın kilisesini tercih etmiştik. Kırk kadar konu keştiğinde güzel, sade bir nikah olmuştu. Üstü açık arabamızın arkasında teneke kutular bile bağlıydı. Ve yaşımız çok gençti. Bir yer falan. O zamanlar daha zayıftım ve saçlarım şu anki kadar seyrek değildi. Şu anda 61 yaşındayım ve kendimi 161 yaşında gibi hissediyorum. Hayatımın 34 yıllık kısmı çocukluktan hatıra kalmış görsel, saçma bir travma gibiydi. Bu nedenle olan biten her şeyi dün gibi hatırlıyorum. Balayımız uzun sürmüştü. 5 yıl. Çocuk sahibi olmadan yaşamayı balaydan sayıyorduk ve her defasında dert Güney sahillerinde gitmediğimiz kumsal kalmamış gibiydi. Kendi işimi yapıyordum. İçinden Osmanlıların olduğu deri bir çantayla kapı kapı dolaşıyor, emaye tenceresi bir satıyordum. Kazancımızın iyi olduğunu, yaşam standartımızı söylüyordu. Emma çalışmıyordu. O gün herhangi bir akşamdı ve siyah deri çantam elimde. Evime gelmiştim. Kapıyı açan karım Emma, balayımızın bittiğini söyledi. Hamileyim Kevin. Gençlik tuhaflıktan ibaret bir şeydi. Kala kalmıştım. Emma'ya sarılsam mı, sarılmasam mı? Sarılmamıştım. Çocuğumuz olacaktı. Değişik bir duyguydu. İlk zamanlar hayatımız normal devam etmişti. Sonlara doğru Emma'nın sancılarını ben bile hissetmeye başlamıştım. Doktorumuz gereken tüm testleri zamanında yapmasına rağmen sanki bir terslik vardı. Emma çok huzursuz bir hamilelik geçiriyordu. Balayımızı bitiren bebeğimiz daha doğmadan sanki evliliğimize de göz dikmişti. Bütün yaşanan olumsuzlukların geride kalması gerekiyordu ama öyle olmadı. Kızımız Anna doğduğundaki yaşadığımız sevinç bir süre sonra yerini kaygı veya endişeye ya da adına ne denirse densi, Bence derin bir hüzne bırakmıştı. Anna rahatsızdı. Nesi olduğunu ancak bir yaşına ulaştığında fark edebilmiştik. Annesiyle veya benimle göz teması kurmuyordu. Seslendiğimizde duymuyor gibiydi. Tepkisizdi. Doktor gerçeği açıkladığında yıkılmıştık. Küçük Anna otizmli bir çocuktu. Anne kelimesini ancak iki yaşında söyleyebilmişti. Emma da bu duruma sevindi mi yoksa üzüldü mü bilemedim. Tek bildiğim durmayacakmış gibi ağlamasıydı. Anna baba kelimesini iki buçuk yaşında söyledi. Bu sefer durmayacakmış gibi ağlayan bendim. Kızımız 5 yaşına geldiğinde yapılan tüm tedaviler sonuçsuz kalmıştı. Vücudunu kontrol etmekte zorlanan, düşme benzeri endişeler taşımayan çocuğa sahiptik. 30'lu yaşlarda olmamıza rağmen karı koca olarak çöktüğümüzü düşünmeye başlamıştım. Her şeye rağmen işe gitmek zorundaydım. Emayet tencere işi kazançlıydı. Fakat benim eskisi gibi hedefe odaklanıp doğru pazarlama yapacak gücüm yoktu. Akşamları eve dönüşüm telaşlı oluyordu. Karım Emma bütün gün kızımızla vakit geçirmek zorundaydı. Bu durum içimde suçluluk duygusu yaratıyordu. Kapıya geldiğim her akşam zili çalmadan hemen önce derin nefesler atarak hazırlanıyor ve kapıyı açan Emma'ya soruyordum. Gönül nasıl geçti canım? Karım her seferinde güzel geçti gibisinden heyecanı kaybolmuş cümleler kursa da gerçeğin farklı olduğunu daima bilirdim ve başka bir cümleye geçmeyi hiç mi hiç istemezdim. Karımın uçurum kenarına yerleşen hayatının daha ne kadar öteye geçebileceğini bilemezdim ama benim hayatımın son gülle darbesini karşılamaya hazırlanan birane bir binadan farkım yoktu. Yine bir gün işten eve dönerken, Geniş bir alana sirk çadırı kurduklarını gördüm. Direkleri dikilmişti. Devasa bez parçalarını direklerin üzerine örtmeye çalışıyorlardı. Sabah çok erken veya geceden gelmiş olmalılardı. Emma ve kızımız Anna ilk defa sirk görecekti. Sirk çadır açılır açılmaz peş peşe iki defa gösterileri izlemeye gittiğimizi hatırlıyorum. Anna... Tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğundan iki gösteri gününde de görevler yardımcı olmuştu ve gösterileri en ön sıradan izleyebilmiştik. Üçüncü gidişimizin farklı bir nedeni vardı. Bu hasallar diyarı Bağdat'tan kopup gelen illüzyonist Hugo Tarık ve sihirli kutusunu görmek isteğinden başka şey değildi. Sihirli kutu ikişer metrelik ölçüleriyle tam bir küptü. Dışı ışıl ışıldı. Yıldızlar ve yıldızlarla süslüydü. Kutu onca seyirci arasından en çok Anna'nın dikkatini çekmişti. Kutu sahneye her çıktığında çığlıklar atıyor gözünü ayırmadan uzun uzun onu seyrediyordu. Hugo Tarık her seferinde eliyle Anna'yı işaret ederek gösteride en çok eğlenen kişi olan kızımıza ithafen sihir dolu şovuna devam ediyordu. O gösteriye kaç kez gittiğimizi ben bile unuttum. Yaklaşık üç hafta kaldılar sanıyorum ve Anna yüzünden neredeyse tüm paramızı gösteriye yatıracaktım. Bulunduğumuz bölgeden ve civardan çok fazla insan sevkatını ediyordu. Gelmeyen ve içeride olup bitenleri görmeyen neredeyse kalmamıştı. Hugo Tarık ve kutusu tüm gösteriler içinde en iyi olanıydı fakat bir hafta sonra bölgemizden ayrılacaklardı. Bu ayrılış Emma ve beni fazlasıyla düşündürüyordu. Sonraki iki gün boyunca sirke gitmedik. Sabahları evden ayrılıyordum. Yolumun üzerindeki çadırı seyrederek akşam aynı şekilde aynı güzergahtan evime dönüyordum. Akşam yemeğin ardından Emma ile birlikte evden çıkıp Anna'yı çadırın etrafında gezdiriyorduk. Bu tip rahatsızlığa sahip çocuklar için nesnilere bağlanmak kaçınılmaz bir durumdur. Ve biliyorduk ki bu çadır buradan kalktığında Anna buna fazlasıyla üzülecekti ne var ki hiç de öyle olmadı. O günler çok zordu fakat Anna şu an yanımda oturuyor ve neredeyse 35 yaşında. Ayrıca hepimiz kadar sağlıklı. Değil mi Anna? Evet baba bunu sana ve anneme borçluyum. Her şey senin içinde Anna. Seni çok seviyoruz kızım. Biliyorum baba. Yoruldun mu Anna? Hı hı biraz yatağıma uzanabilirim. Anneni çağırmam gerek. Sandalyeni hazırlasın. Emma, tatlım, oralarda mısın? Geliyorum Kevin. Siz iyi misiniz? Evet, iyiyiz. Anna biraz yorgun olduğunu ve dinlenmek istediğini söyledi. Tamam Kevin, hazırsanız şayet. Kapının önünde sizi bekliyorum. Anna, sen istirahat ederken ben de bu hikayenin kalanına devam edeceğim. Seni seviyorum. Ben de baba... Ben de ikinizi çok, hem de çok seviyorum. Bu Emma, Anna ve benim için oldukça sıra dışı bir hikaye. Hele Anna gibi farklı bir çocuğa sahipseniz bunu daha iyi anlıyorsunuzdur. Sirkin kapanmasına dört gün kalmıştı. Artık çadırın dışında gezmekten vazgeçmiştik. Kapanıştan iki gün önce Anna'yı alıp tekrar gösteriye gittik. Hugo Tarık başta olmak üzere bize hemen her gün gören tüm görevlerle vedalaştık. Kim bilir bu muhteşem sirkin yol tekrar buralara düşer miydi? Bir daha gelirler miydi? Bilmiyorduk. Evimize dönme zamanı gelmişti. Bizim için üzünlü bir vedaydı. Anlattığım bu hikaye aslında tam olarak böyle olsa da içeriğinde eksik olan gizlenmiş şeyler çok fazla. Mesela İşlerimin iyi olduğuna hikayenin en başında size söylemiştim. Bunun nedeni günümüzde mutfak gereçlerinde teflon veya granit kaplamalar tercih edilse de o dönemin favori mutfak siti kaplamaların emayi olmasıydı. İşim nedeniyle çevrede çok tanınır olmam nedeniyle öyle çok hatırlı müşterim vardı ki her birinden şöyle bir ricada bulundum. ''Size emayet setlerinde indirim yapan karşılığında bu numaraya telefon açıp sirk gösterinizi bölgemizde görmek istiyoruz.'' der misiniz? Hiçbir müşterim teklifimi olmaz demedi. Kimse bana ''Neden böyle bir şey istiyorsun?'' gibi bir soru da sormadı. Sorular sordular. Evet ama genel olarak şuydu. Peki sirk buraya geldiğinde gösteriyi izleyebilecek miyiz? Beni tanıyan insanlar hakkımda hep şöyle demiştir. Elinde satacak bir ürünün varsa ve bu ürün her ne olursa olsun kesinlikle onu kebana teslim et. Pazarlama kolay gibi görünen belki de dünyanın en zor işlerinden biriydi. Bu zor mesleğin gümüş mermisi de aslında hediyelerdi. İnsanları ikna edebilmem için bu soruya verecek somut bir yanıtım olması gerekmekteydi. Çok net hatırlıyorum. Soruyu soranlara, evet, mümkün. Dilerseniz bilet paranızın yarısını da karşılayabilirim, demiştim. İşe giderken sürekli sirk çadırıyla karşılaşmam anlattığım bu nedenlerden dolayı tesadüf değildi. Sirkin bölgemize gelmesini ben ve Emma tezgahlamıştık. Aksilik olmadığı sürece de gelecektiğini biliyorduk. Sadece dev çadırın nereye kurulacağını bilmiyorduk. Sirk yönetimi gösteri programını henüz bölge halkını duyurmamıştı veya... Broşür gibi bir şeyler dağıtılmamış duvarlara ilanlar asmamışlardı. Yine de ben uzun zaman önce yaptığım seyahatlerde sirke dair övgüleri duymuştum. Özellikle de Hugo Tarık'ın olağanüstü gösterisini. Yolum sırf bu gösteriye duyduğum merak yüzünden sirkli kesişmişti anlayacağınız. Hugo Tarık'ın gösterisi basit gibi görünse de açıklaması zor olan sırlar barındırıyordu. Ya ölüm kadar gerçek ya da korkutucu biçimde sahteydi. İki metre iki metrelik dolaba giriyorsun ve tüm sorunların dışarıda kılıyordu. Bu nasıl olur? diye defalarca kendime sorduğumu hatırlıyorum. Gösteriyi izlemem gerekiyordu ve bunu gerçekleştirmesi için şehir dışına seyahat yapmak zorundaydım. Seyahatın kaç gün süreceğini bilmiyordum. Bildiğim tek şey başka bir şehirde. Engelli kızımdan ve karımdan uzak en az üç gün geçirecektim. Gerçi zor kısmı başarmıştım. Bugotaren kutusun görmekle kalmamış. Ayağıma alçı sardırıp, hatta kırık ayaklı birinin röken filmini alarak o kutunun içine daha girmiştim. Kutuya girmek için ilk adımımı attığım an, beni karşılayan şey kafama değecek kadar sarkmış. Sadece... Basit bir duyudan ibaret, kablosun etrafı yanmaz itli örülü, soluk ışıklı, eski tip tavan lambası oldu. Kutunun içinde insanı tedirgin edebilecek türde görseller vardı. Bunların arasında leopar desenli koltuk ilgimi çekmişti. Kutunun arka kısmına yakın duruyordu. İçeriye gelenlerin kendilerine vaat edilenleri yaşayabilmesi için bu koltuğa oturması gerekiyordu. Kural buydu. Kutunun zemininde halı veya başka bir kaplama malzeme yoktu. Üzeri vernikli ahşap rabıta çakılmıştı sadece. Duvarlar ateş kırmızısı renginde kadife kaplıydı. Bir başka tuhaflık da kutunun için eski zaman kokmasıydı. Hatta sanki terk edilmişlik kokuyordu. Kutunun boyaları sıyrılmış iki kanatlı kapısı kapanmadan önce arkama dönüp baktım. Hugo Tarık donup bakışları eşliğinde eliyle bana otur işareti yapıyordu. Ama dikkatimi başka bir şey çekmişti. Koltuğun arkasındaki kısım ateş kırmızı kadife yerine gri, çarşafı andıran bezden yapılmıştı. Olacakları hazır mıydım bilemiyorum ama leopar desenli koltuğa oturmuştum. Ve Hugo Tarık kapının kanatları birbirine deyinceye de gözünü benden ayırmamıştı. Kutun içerisinde yalnızdım. Yüzlerce kişinin olduğu çadırda çıp dahi çıkmıyordu. Birden kutu hareket etmeye başladı. Korkmuştum. Kutu ağır bir biçimde dönüyordu. Yüzümün yönü, çıkışın olduğu kapıya, sırtımınsa seyircilere dönük olduğunu hissediyordum. Kalabalığın sessizliği korkutucuydu ve bu sessizlik aynı zamanda istikrarlı bir biçimde devam ediyordu. Aklım kutunun içerisinden çok dışına adapte olmuşken Beklemediğim bir anda kututaki usuluk lambacanlığım kuvvetli bir ışık saçmaya başladı. Işık her yanımı kaplamıştı. Bunu hissedebiliyordum. Çalırdaki sessizlik bozulmuştu ve hayret ifadelerinin yükseldiği karmaşık söyleyenler duyuyordum. Bunun niye olduğunu ilk önce anlamasam da arkama bakmaya çalıştığımda gerçek ortaya çıktı. Karşımda yanan ışık sayesinde gölgen beze yansıyordu. Salondaki kalabalığın hayret ifadelerinin kaynağı ise benim koltukta oturmam, gölgemin ise ayakta durmasıydı. Korkmuştum. Bu gibi gösterilerde hide yapmak basitti. Lamba içeride bulunan kişi ayağa kalkabilir, sandalyeye de bir maket figür koyabilirdi. Neden olmasın? Bu kişinin daha önceden Hugo tarifle yapacağı anlaşmaya bağlıydı. Kim ne düşünürse düşünsün. O an, orada, o acayip kutu içindeki bendim ve ortada hile falan yoktu. Oturuyordum ama gölgem hayaktaydı. Bunun hilesiz, yüzde yüz gerçek olduğunu artık biliyordum. Kutuya girmemin üzerinden çok geçmemişti. Sıra, Hugo Tarın gösteriyi perçinlemek için yaptığı harekete gelmişti. Neticede bu olanların sihir, veya sinir bozucu göz yanılması olmadığını herkesin bilmesi gerekiyordu. Hugo Tarık kutuyu olduğu yerde çevirmeye başlamıştı. Kutunun az önce kapatılan iki kanatlı kapısı ardına dek açıldı. Kutu dönüyordu. Benim leopar desenli koltukta oturduğumu tüm izleyenler görüyordu. Kutu döndükçe göz göze geldiğim seyirciler oturduğumu fakat aynı seyirciler diğer taraftan da perdedeki yansımamın ayakta olduğuna şahit oluyorlardı. İnsanların nasıl şaşkın bakışlarla beni izlediğini, benimse bitsin artık diye düşünerek utancımı içime nasıl attığımı anlatamam. Her şey anla içinde. Çadırdan ayrıldığımda ilk işim takma bıyığımdan ve sahte alçılarımdan kurtulmak oldu. Eve gitmem gerekiyordu. Emma'nın beni merakla beklediğini biliyordum. Belki ilk kez gün Emma'ya, gönül nasıl geçti canım demeden içeri daldım. O da bu durumu önemsememişti zaten. Emma sordu, ben anlattım. Peki kutuda kendinde farklı bir şeyler hissettin mi? Bu soruyu sormakta haklıydı. Asıl ihtiyacımız olan şey herhangi bir sorunumuzun kutuya girince yok olmasıydı. Evet, dedim ona. Der çantayı taşımak kollarıma çok zarar veriyordu. Kimi zaman yatağa yattığımda bu ağrılar nedeniyle uyuyamadığımı hatırlıyor ve sorusunun cevabını da tam olarak verdiğimi düşünüyorum. Kollarımda kesinlikle ağrı diye bir şey kalmamıştı. Anna kendini o kutuda çok iyi hissedecek. Emin ol. Umutlanmıştık. Emma bana inanmıştı. Bense hem kutuya hem de Hugo Tara'ya inanmıştım ve az önce bahsettiğim gibi Sirk gösterisi Hugo Tarık'la birlikte bölgemize gelmişti. Açılış yapılmasına daha birkaç gün vardı. Emma ile birlikte henüz kurulan çadın etrafında dakikalarca dolaştık. Dışarıda personel karavanları, hayvanların yolculuk yaptığı kafesler büyük konteynerları bulunuyordu. Asıl görmek istediğimiz şey olan meşhur kutu ise az sonra önümüzde belirdi. Üzeri örtülü, tek başına. İki tekerlekli, basit bir ramorkun üzerinde duruyordu. Sirkin kasabamıza gelişi müşterilerimiz sayesinde olmuştu. Ben de herkes gibi gişeden bilet almak için kuyruğa girdim. Neredeyse kuyrukta bekleyen insanların tamamını tanıyordum. Civar kasabalardan gelenlerin sayısı hiç de az değildi. Bunu gişe memuru tarafından bizzat söylenirken duydum. Akşamki gösteri için biletleri aldıktan sonra... İlk işim bankaya gitmek oldu. Anlaştığım tüm müşterilerime sözümü tutabilmek için beşlik yoğunluklardan oluşan iki deste para çekerek eve geldim. Bu parayı sirk ekibi kasabadan ayrıldıktan sonra biletlerin yarı parası olmak koşuluyla anlaşma yaptığım her müşterimi iade edecektim. Sirk çadırı bezden kapılarını konuklularını açmıştı. Biletler cebimizde, cadıra girmiştik. Anna hazırdı. Emma hazırdı, ben hazırdım. Anna tekerlekli sandalyede olduğu için görevler bizi en öne almıştı. Peş peşe yapılan gösteriler bizi eğlendirmiyordu. Belki Anna bir ta mutlu olsa da asıl beklentimiz kutunun sahneye gelmesiydi. Az sonra çıtırtının yaptığı anonsla birlikte lambalar karardı ve loşluğun arasından Hugo ve kutusu belirdi. Sirkin kasabamızda bu ilk gününü daha dün gibi hatırlıyorum. Tamamen felçli birinin yakınlarının izniyle kutunun önüne getirip önce bize tanıtmışlar. Ardından leopar desenli koltuğa almışlardı. Hugo Tarık ve heyecan dolu kutusu gösteriye hazırdı. Emma korkmuştu. Kolumu sıktığının farkında değildi. Anna meraklı gözlerle bakıyordu. Çadırda gösteriyi izleyen en sakin kişi benim demek isterdim ama değildim. Az sonra olacakları yaşamış bir kişi olarak sakin kalma söz konusu olamazdı. Hugo Tarık kutunun kapılarını kapatırken çadırdaki aydınlatma gösteriyi izleyenlerin sesleriyle birlikte sönükleşti. Sıra meydanda tek başına duran kutunun soluk ışıklı bir lambasına gelmişti. Kutunun arka yüzeyindeki perde lambanın keskin ışığıyla canlandığında az önce içine giren felçli kişi beklenildiği üzere ayakta duruyordu. Kıstan sesler bu sefer de kutunun lambasıyla birlikte yükselmişti. Anna tuhaf hareketler yapıyordu. İleri atılmak istiyordu. Belki sahneye çıkmak. Belki de hissettiği şeyin peşinden o da kutuya girmek istiyordu. Bunları yüzünde net bir biçimde görebiliyordum. Durumumuz Hugo Tarık'ın da dikkatini çekmiş olacak ki zaman zaman bize bakıp Anna'ya doğru işaretler yapmıştı. Gösterinin devamı Anna için daha heyecan dolu geçmiş. O gün tam anlamıyla okunduğumuz gibi bitmişti. Sıra Anna ile birlikte kutuya girme zamanıydı. Hugo Tarık'la yaptığımız görüşmeler netice vermiş ve bunun mümkün olduğunu söyledi. Anna'nın durumuna üzüldüğü kömür karasıyla çevrilenmiş gözlerinden belli oluyordu. Çadıra gelen herkes için sıradan... Bizim için ise sıra dışı olan güne başlamıştık. Sirk çadırının olduğu alana geldik. Sıra beklemeden içeriye girdik. Aynı yerimize geçtik. Yaklaşık bir saat sonra sıra bizdeydi. Vigo Tarık eliyle bizi buyur etti. Kutunun yanına gittik. Tarık Anna'ya eğilerek yerel dilinde bir şeyler söyledi. Anna gülücük ders açarak heyecanlı tavırlar sergiliyordu. Kızımı kucakladığım gibi kutuya girdim. Emma peşimizdeydi. Kızımız ortada. Biz iki yanında leopar desenli koltuktaydık. Kutunun kapakları kapanıp içerideki lamba yandığında ilk tepki Emma'dan geldi. Neler oluyor Kevin? Bir şey yok anne. Sakin ol lütfen. Anna konuşmuştu. Kutu hakkındaki öngörülerimiz tamamen gerçeğe dönüşmüştü. Ortamızda oturan Anna ile kısacık bir süre de olsa sohbet edebileceğimiz düşüncesine kuşkuyla yaklaşmıştım. Hatta bazen ihtimal dahi vermemiştim ama. Az sonra da ben de kızımızın perdeye yansıyan ayaktaki görüntüsünden gözlerimizi alamaz olmuştuk. Bunca senelik evliliğimiz süresince Emma'nın ağzında ilk defa kötü fakat kulağıma hoş gelen bir kelimenin çıktığını duydum. Kutuyu çalacağız Kevin. Hemen her gün çadıra gidiyorduk. Sirkte incelemediğimiz detay neredeyse yok gibiydi. En önemli olan Romok'tu. Onun da hiri sabitti. İçimizde bir sıkıntı, bir stres hep vardı fakat son zamanlarda daha da artmıştı. Sirk gösterisinin son günleri yaklaşıyordu ve planımız çoktan hazır olsa da bunun bir plandan daha fazla olması, yani kusursuz olması gerekiyordu. Dev çadırın toplanacağı gün gelmişti. Anna ile sirk görevlilerinin arasında güzel bir bağ oluşmuştu ve Emma görevlilere akşam yemeği teklifinde bulunarak planımızın ilk aşamasına başladı. Asıl çadır toplanmıştı fakat yandaki daha küçük olan personel çadırı veda toplantısı için duyuyordu. Anna'yı sadece o gece için bir yakınımıza emanet ettik. Saat 18 gibi bagajımızda Emma'nın hazırladığı nefis yemeklerle birlikte... Personel çadırın önüne yanaştık. İçeri adım attığımızda bizi uzun bir masa, güzel bir müzik ve yaklaşık 30 kişilik sirke gibi karşıladı. Emman hazırladığı yemeklere hepimiz bayılmıştık. Bir ara eksik bir şeyler getirme bahanesiyle dışarı çıktım. Arabamın bagajını açıp iki galonluk dev gibi şarap şişesini çıkarttım. Tam çadıra dönmek üzereyken gözüm gişidi devrisine ilişti. Mesaisi bitmesine rağmen orada öylece duruyordu. Belli ki çadırın güvenliğinden sorumluydu. Dev şarap şişesini güçlükle kaldırıp ona gösterdim ve ''Fransa'' dedim. ''Bordo, merak etme dostum, sana da var.'' Kadehler birbiri ardına dolup boşalıyordu. Bir saat kadar sonra gişe görevlisi dahil olmak üzere herkes uyumuştu. Uyku ilacı kattığımız şarap görevini yapmıştı. Vakit kaybedemezdik. Emma Romork'un yanına ben arabaya gittim. Hugo Tarih'in kutusu o andan sonra bizimdi. Emma'yı geride bırakarak, toz kaldırmadan Romork arkamda yola koyuldum. Emma arabanın lastik izlerini bir çalı vasıtasıyla süpürecekti. Hava bayağı karanlıktı. Kutuyu görmüyordum ama üzerine örttüğümüz örtünün rüzgarda çıkartırsız duyabiliyordum. Eve geldiğimde zamanla yarışım başlamıştı. Garaja açarak kutuyu içeri soktum. Şimdi ona karavan su vermek için hazırdım. Özenle boyayıp hazırladım karavan paneline benzeyen levhaları kutunun dışına sabitlemeye başladım. Bir saat kadar sonra sihirli kutu kaybolmuş yerine mini karavan gelmişti. Daha önceden kendisine karavan aldığını söylediğim arkadaşıma doğru yola koydum. Garajda tadilat yaptığımdan ve birkaç gün bu karavanın bahçesinde kalması gerektiğinden bahsetmiştim. Arkadaşım anlaştığımız gibi beni karşıladı ve hiç şüphelenmedi. Bahçesinin yan tarafına karavan görünümlü kutumu bıraktım. Çadıra uçarcasına döndüm. Arabamı ilk durdurduğum yere park ettim. Emma'yı gördüm. Orada öylece durmuş, beni bekliyordu. Görevlerin tümü bıraktığım gibi uyuyordu. Sıra bize gelmişti. Masanın çevresindeki yerimizi alıp sandalyelerimizi oturduk ve kalan şaraptan keyifle içmeye başladık. Az sonra biz de uykuya dalmıştık. Sabahleyin bir daha göremeyeceğimiz bu kişilerle beraber uyanmak tuhaf fakat çok keyifliydi. Kutunun yerinde olmadığı anlaşıldığında keyifler yerini tedirginliğe bıraktı. Olaya civardaki kasabanın polis ekipleri de dahil oldu. Sirk ekibi sonraki birkaç gün kasabamızda kalıp kutunun bulunması için bekledi ama nafile. Emma ile yaptığımız plan öyle başarılı olmuştu ki ne birize, ne de şüpheli bir duruma rastladılar. Sirk kasabadan gizemli kutu olmadan ayrılmak zorunda kaldığında, ne hani yalan söyleyeyim, ben de Emma'da yaptığımız şey ne demildi, üzgündük. Yaptığımız tam anlamıyla hırsızlıktı. Ama her şeyi kızımızı iyileştirebilmek için yapmıştık. Şu an içinde durup, hikayeyi anlattığım bu kutuya, Anna, Sirk, ve Hugo tarikatına bir de isim verdik. Özür dolabı.